Allahu biallahi, inna shaitanir rajim. Bismillahi r ve nas-taynuhu, ve nas ve nas-tu biallahi min shurur anfusina min syyata madina. Men yehtihi Allahu, ve men yudlil falahadiyla. Ve aşıdudan la ilahe illallah, wahtahu la shirkala. Ve aşıdudan Muhammedan abduhu ve rasuluh. İmamat. Fain astaqal hadis-i kitab Allah ve khair al-hadi hedi peşerral umuri muhtesatuhha ve kullu muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin bid zalale ve kullu zalaletin finnar Zeberjet kitabının şerhinde züt bölümüne insanlardan istemenin çirkinliği başından devam ediyoruz 1083 nolu rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Sevban radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kim ihtiyacı olmadığı halde insanlardan bir şey isterse kıyamet gününde bu onun yüzünde bir leke olur. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu Nuaym Hilyetü'l Evliya'da, Darimi, Ahmet, Taberani, Bezar rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Hadi sayül Müsned'de tahric etmiştir. 1084 no'lu rivayet Ebu Saîd el-Hudri radıyallahu anh'ten Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yanına girdi ve dedi ki ''Ey Resulü!'' falan kimseyi teşekkür ederken gördüm. Ona iki dinar verdiğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Fakat filan kimseye 10 ila 100 arasında vermiştim. Teşekkür de etmedi. Güzel şeyler de söylemedi. Biriniz yanımdan koltuğunun altına aldığı bağışla ihtiyacını karşılamak için çıkar. Halbuki o ancak ateştir.'' Dedim ki, ''Ey Allah'ın Resulü! O halde neden onlara veriyorsun?'' Buyurdu ki, onlar ısrarla benden istiyorlar. Allah da benim cimri olmamı kabul etmiyor. Bu da Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn-i İbban, hakim, ziyal El-Muhtare'de, Ahmet, Ebu Yala, Bezzar, taberi Tehzibül Asar'da, i̇bn Arabi Mucem'de, İbn-i Bitdünya Mü'l-Ahlak'ta, -Mül Hatibül ül Badadi El-Bukhala'da, Beyhaki Şubu Liman'da, İbn-i Sakir tarihte rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Adi, cami etmiştir. Yani bu Özellikle bu ikinci hadiste devletten ihtiyacı olmadığı halde yardım alanlar bu kapsamdadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zaman devlet başkanı sıfatıyla bu yardımı yapıyor. Kendisinden ısrarla isteyenleri, yani gerçekten ihtiyacı varsa o müstesna ama ihtiyacı olmadığı halde bu şekilde isteyenleri yani devlet namına boş çevirmez ama Verdiği de ona ateştir. Bir günlük yiyeceği olan dilenemez. 1085 nolu rivayet Sehil bin el-Hanzaliye radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İhtiyacı olmadığı halde dilenen kimse ancak ateşi artırmış olur. Denildi ki e Allah'ın Resulü, istememeyi gerektiren ihtiyaçsızlık nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bir gün ve bir gecelik yiyeceğinin olmasıdır. Bu hadis müslim şartına göredir. İbn-i Uzeyme, Ebu Davud ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Muhbey bin Hadis, Ahül-Müsned'de tarcih etmiştir. Yani bir günlük, yani 24 saatlik bir gün bir gecelik yiyeceği olan kimsenin dilenmesi caiz değil buna göre. Muhtaç olanın yakınlarından istemesi. 1086'ın rivayet Seyl bin Sa'd radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında 7 dinar vardı ve onu Ayşe radıyallahu anh'ın yanına bırakmıştı. Hastalandığı zaman ey Ayşe altınları Ali'ye gönder dedi. Sonra kendisine baygınlık geldi ve Ayşe radıyallahu anh'a onunla meşgul oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu defalarca söyledi. Her seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baygınlık geldi ve Ayşe radıyallahu anh'a onunla meşgul oldu. Yani onunla meşgul olduğundan dolayı bu altınları çıkaramadı. Sonunda onları Ali radıyallahu anh'a gönderdi ve o da bunları sadaka olarak verdi. Pazartesi akşamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde geceledi. Ayşe radıyallahu anh'a kadınlardan biriyle lambayı göndererek lambamıza koymak üzere bir tabak yağ hediye etmenizi rica ediyorum. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar ölümle pençeleşti dedi. Bunu Taberani İbn-i Sa'd tabakatında Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre isnatla rivayet etmişler, elbani sahihada tarcih etmiştir. Yani burada e, kendileri de muhtaç bir halde esasında. E, burada yakınlarından istiyor bu ihtiyacını. Yani muhtaç olan kimsenin öncelikle yakınlarından istemesine e, cevaz olduğunu ifade ediyor. Yine 1087 olur rivayet bu konuda daha açık i̇bn Ömer radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu işittim. Dilenmek kıyamet günde sahibinin yüzünde bir yara gibi olur. Dileyen böyle bir yara edinmek için acele etsin. Vebali en az olan isteme şekli, ihtiyaç anında akrabalardan birinden istemektir. En hayırlı isteme şekli de, ihtiyaç dışı maldan yapılan istemedir. Vermeye bakımından, sorumlu olduğun kişilerden başlaman gerekir. Yani sadaka vermeye ilk önce, Bakmakla yükümlü olduğun yakınlarından başlaman gerekir. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Beyhak-ı Şuhab-ı Ahmet bin Hanbel, Müsnen'de rivayet etmiştir. Elbani, İrval-ı Galil'de, Şeyh Muhbil'de, Sayül-i Müsnet'te etmişlerdir. Evet, dilenme daha önceki hadiste de geçtiği gibi, kıyamet günde sahibin üzerine bir yara gibidir. Dileyen bu yarayı edinmeye de acele etsin. Yani dünyada peşinen buna sahip olsun. Yani dilenerek kendi şeyini, kendi aleyhine bunu yapmış olur. Vebali en az olan isteme şekli, dilenmenin vebali en az olanı, birincisi gerçekten ihtiyaç içerisinde olmak, ikincisi akrabalardan birinden istemek. Yani bunda da vebal var ama bunun vebali daha az deniliyor. En hayırlı isteme şekli de ihtiyaç dışı olan. Yani senin ihtiyacın olan şeye, istediğin kimsenin de ihtiyacı var. Onu değil de, onun İhtiyacı olmayan bir şeyi istemen ee, bu şekilde. Vermeye de, yani sadaka verme konusunda da en yakınlardan başlamak, sorumlu olduğun kişilerden başlamak, başka hadislerde de zaten ifade edilen bir durum. Haddi aşarak dilenen kimse, yani dilenmede haddi aşan kimse, 1088 olayı rivayet, Atâ bin Yesar Raimolla, Esed bir adamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben ve ailem Bakiul arkada inmiştik. Ailem bana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme git de ondan yiyecek bir şey iste dedi ve ihtiyaçlarını saymaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Yanında kendisinden bir şeyler isteyen bir adam gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sana verecek bir şey bulamıyorum diyordu. Bunun üzerine şöyle söyleyerek kızgın bir halde döndü. Hayatıma yemin ederim ki sen dilediklerini veriyorsun. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sen istediğine veriyorsun, bize gelince böyle diyorsun manasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona verecek bir şey bulamadığım için bana kızıyor. Sizden biriniz bir ukiye gümüşü veya bu değerde malı olduğu halde dilenirse haddi aşarak dilenmiş olur buyurdu. Esedli adam devamlı şöyle dedi. Kendi kendime sütlü devemiz bir ukiyeden daha değerlidir dedim ve hiçbir şey istemeden geri döndüm. Malik bin Enes, Rahimullah... Dedi ki bir hüküye 40 dirhem yani 125 gram gümüştür. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arpa ve kuru üzüm geldi de Allah azze ve celle bizi zengin edene kadar gelenlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize pay ayırdı diyor. Bu hadis Fukar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud, İbnül Carut el-Müntekada, Nesai, Muadda'da, Malik, Şerh-ü Tahavi ve Beyha rivat etmişlerdir. Şeyh sayılmış Sayül-Müsned de etmiştir. Yani 125 gram e, gümüş değerinde malı olan kimsenin e, dilenmesi bu hatta aşarak. Dilenmede artık Hatta aşmaktır diyor. Böyle bir kimsenin dilenmesi. Yoksa bir günlük bir gece, bir gün bir gecelik gece olanın dilenmesi caiz değil. Daha önce geçtiği hadiste. O Normal dilenme vebalini alıyor. Bu, 125 gram malı var. Buna rağmen dileniyorsa, bu da artık dilenmede hatta aşan birisidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna da. İnsanlardan bir şey istememenin semeresi. 1089'un rivayet, Fevban radıyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana insanlardan bir şey istemeyeceğine kefil olur. Ben de onun için cennete kefil olayım. Sevban radıyallahu anh ben dedi. Sevban radıyallahu anh kimseden bir şey istemezdi. Hatta bazı rivayetlerde devesi üzerindeyken kamçısı yere düşse inip kendisinin aldığı rivayet edilir Sevban radıyallahu anh'ın. Bu hadis Bukhari'nin müslim şartlarına göredir. Taberi, Tehsibül Asar'da, Hakim, Tayalisi, Ahmet, Müsned'in de İbnül Cadd, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Şerh-i Sünnet'e Taberani, Ebu Naim, Hilyetül Evliya'da, Beyhaki, Sünnen'in ve şuab İman'da rivayet etmişler. Şeyh Muhbil Tevekküle dene Allah yeter. 1090'ın oğlu rivayet. Ebu Hurey Radyalan dedi ki, ''Bir adam ailesinin yanına girdi ve onların ihtiyaç içinde olduklarını gördü. Çöle doğru çıktı. Adamın karısı da bunu görünce hemen kalktı, el değirmenini hazırlayıp koydu, tandıra gidip tutuşturdu. Sonra da ''Allah'ım bizlere rızıklar ihsan et'' diye dua etti. Kadın baktığında ekmek teknesinin dolu olduğunu, tandırın da dolduğunu gördü.'' Kocas geri dönünce benden sonra bir şeyler mi buldunuz diye sordu. Kadın, evet Rabbimizden dedi. Adam da kalkıp el değirmenini kaldırdı. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, anlatıldığında buyurdu ki, şayet o el değirmenini kaldırmasaydı kıyamet gününe kadar döner dururdu. Yani un öğütmeye devam ederdi. Ebu Rere radıyallahu anh dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğuna şahit oldum. Vallahi birinizin bir demet getirip taşıması ve satması, yani odun, iftli davranması onun bir kimseye gelip dilenmesinden hayırlıdır. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmet ve Bezzar rivayet etmişler. Şeyh Muhbir Cami-i Sahih'te taric etmiştir. Yani burada bir keramet gerçekleşiyor. Bu sahabeler dilenmedikleri için Allah azze ve celle onlara Allah'a tevekkül ettikleri için Allah azze ve celle onlara böyle bir keramet lütfetmiştir. 1091'in olur rivayet, Ebu Üreri radiyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, şüphesiz şumal çekici ve tatlıdır. Kim hakkıyla onu elde etmeye çalışırsa kendisi için bereketli olur. Kim de Allah ve Resulünün malına dalarsa yani harama bulaşırsa kıyamet günde kendisi için sadece ateş vardır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Yala Şerun Muşkü İllasar'da Tahavi İlel'de Darakutni rivayet etmişler. Muhbil bin Hacı Müsait'de tahret etmiştir. Allah'ın kendi yolunda olana yardımı 1092 olur rivayet Humeyt bin Hilal radıyallahu dedi ki: Yolu bizim yanımızdan geçen Tufa ve kabilesinden bir adam vardı. Bir ara bizim kabileye uğrayıp şöyle anlattı: Bize ait bir kervanla birlikte Medine'ye geldim. Alışverişimizi yaptıktan sonra kendi kendime mutlaka bu adamın yanına gideceğim ve onun durumunu öğrenip kabileme haber vereceğim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına vardığımda bana bir ev göstererek şöyle buyurdu. Şu evde bir kadın vardı. Bu kadın Müslümanlardan bir müfrezeyle birlikte, yani bir ordu birliğiyle birlikte yola çıktı. O evde 12 tane keçi ve kendisiyle dokuma yaptığı tarağı bırakmıştı. Kadının bir keçisi ve dokuma tarağı kayboldu. Bunun üzerine kadın şöyle dedi. Ey Rabbim, sen kendi yolunda çıkan kimseyi koruyacağına kefil oldun. Oysa ben bir keçimi ve dokuma tarağımı kaybettim. Ben kayıp dokuma taramın ve keçimin nerede olduğunu soruyorum. Bunu istiyorum diyor Rabbinden bu şekilde istekte bulunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak kadının kaybettiklerini nasıl abartılı olarak istediğini anlatarak şöyle buyurdu. Sabah olduğunda kadın kayıp keçisini ve onun gibisini, onun bir mislini, Dokuma tarağını ve onun gibisini buldu. Yani bir de onun mislini buldu. İşte bu o kadındır. Dilersen git kendisine sor. Bunun üzerine ben, hayır ben seni tasdik ediyorum dedim. Yani ben senin verdiğin habere iman ediyorum dedim. Bu hadisin ricali Buhari ve Müslim'in ricalidir. Ahmet rivayet etmiş, Elbani Sayha'da tercih etmiştir. Evet, yani diğer bir hadiste yani kutsal hadiste Allah azze ve celle kendi yolunda olanı garantisi altına, güvencesi altına aldığını bildiriyordu. Yani ona istinaden bu kadın böyle bir istekte bulunuyor. Ee, ve Allah da ona istediğini fazlasıyla veriyor. Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bilmek. 1093'ün oldu rivayet. İbn Abbas radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama öğüt vererek şöyle buyurdu. Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalığından önce sıhhatini, Fakirliğinden önce zenginliğini, meşguliyetinden önce boş vaktini ve ölümünden önce hayatını. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Dünya Kasrul Emel'de hakim, Şubül İman'da Beyhaki ve Garaybül Multekita'da İbn-i Hacerel Askalani rivayet etmişlerdir. Yani ganimet bilmek, e, ihtiyarlamadan önce gençlikte, e, sıhhati, o gençliği değerlendirerek Allah yolunda kullanmak. Çünkü ihtiyarladığı zaman e, kabiliyetleri azalacaktır. Hastalığından önce sıhhatini aynı şekilde hastalığında bazı ibadetleri yerine getiremez olacaktır. Bu sebeple nafile ibadetler yani Kur'an okuma, zikir, veya namaz, oruç gibi e, hastalık halinde yapamayacağı şeyleri sıhhatliyken bunlar değerlendirmek. Fakirlikten önce zenginlik yani fakir olduğu zaman kişi Allah yolunda gereken e, infakta bulunamaz. Zenginken bunu değerlendirsin. Meşguliyetinden önce boş vaktini, bunlar anlaşılıyor, ölümden önce de hayatı değerlendirmek. Katilin tevbesi, 1094 nolu rivayet, Atabin Yesar Rahimullah dedi ki, bir adam İbn Abbas radiyalanmaya geldi ve dedi ki, ben bir kadına talip oldum, benimle evlenmeyi kabul etmedi. Benden başkası talip olunca onunla evlenmeyi kabul etti. Bunun üzerine onu kıskandım ve öldürdüm. Benim için tevbe var mıdır? İbn-i Abbas radiyallarına annen hayatta mı diye sordu. Adam hayır dedi. İbn-i Abbas radiyallarına dedi ki, Allah azze ve celle'ye tevbe et ve gücünün yetti kadarıyla ona yakınlaş. Yani Allah'a yakınlaştıracak ibadetleri de bunun. bunun üzerine adam gitti. Ben İbn-i Abbas radiyallarına annesinin hayatta olup olmadığını neden sordum dedim. Dedi ki, ben anneye iyilik kadar Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıran başka bir amel bilmiyorum. Bu eter Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bukhara'da bir müfreddelle alkayı itikadda rivayet etmiş, Elbani Sayyada tercih etmiştir. E, malum olduğu üzere İbn Abbas radıyallahu katile tevbe yoktur dediği de rivayet edilmiştir. E, bu onu tahsis eden bir şey. Yani tevbesi var ki yani e, böyle bir yol gösteriyor. Demek ki bu e, Anneye iyilik gibi bir takım amellerle onun işte kefaret olmasına yönlendiriyor. Suretleri değiştirilenler, nolu rivayet İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İsrailoğullarından bazılarının maymunlara ve domuzlara çevrilmesi gibi yılanlar da suretleri değiştirilmiş olan cinlerdir. Bu hadis Bukhar ve Müsmin şartlarına göredir. Ebu Şeyh el-Azamette, İbn-i Bant, Ziyal-i Muhtarede Ahmet, Taberani, İbn-i Hacer, Muhtasar-ı Zevaydül Bezzar'da e, zikretmişlerdir. <gülüyor> Elbani Es-Sahiyyada eder bunu. Beş şeyi ganimet bilmek. Bu hadis, evet, yanlışlıkla tekrar etmiş. 1093 ile 1096 aynı hadis. 70 yaşına gelenin mazur olmaması 1097'nin o rivayet Seyyil bin Sa'd radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ümmetimden her kim 70 sene yaşarsa Allah ömür konusunda onu mazur görmez Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir Bukhara ve Müslim Ebu Hurey 60 sene lafzıyla rivayet etmişlerdir. Bunu hakim Taberani, Rüyani, Emalisi'nde Şeceri, Müsned-i Şeyhap'da Kudai rivayet etmişler. Elbani Saya'da tarcih etmiştir. El-ayni umdetül karide şöyle der. Yani Allah ondan mazereti kaldırır. Bu yaştan sonra onun ancak istiğfar, taat ve tamamen ahirete yönelmesi gerekir. Bundan sonra onun için bir mazeret yoktur demektir. Allah onun ömrünü uzun tutmakla itaat etmesi için epey bir imkan vermiştir. Bu manadadır diyor bu hadisten için. Evet böylece Zeberced'in ikinci cildi de tamamlanmış oluyor. Üçüncü cilt. Yeminler ve Adaklar Kitab-ül Eyman ve Nuzur bölümüyle başlıyor. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah sizi yeminlerinizdeki lağiv sebebiyle sorunu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığından sorunu tutar. Şüphesiz Allah gafurdur, halimdir. Bakara 225. ayeti. Yani e, burada yeminlerin bağlayıcı olması kalbin kastına bağlıdır. E, yani niyet. Niyet önemli. Yani dilin alışageldiği, işte vallahi öyledir, billahi şöyledir diye bu şekilde yapılan yeminler kalbin kastı olmadığı sürece e, geçerli değildir. Bunlar bazıları değildir. Allah'ın sorunu tuttuğu şey kalbin niyet ederek, kast ederek yaptıkları. E, İnsan suresi 7. ayetinde de şöyle buyurulur. Adakları yerine getirirler ve şerri yaygın bir günden korkarlar. Yani müminleri överken Allah Azze ve Celle verdikleri adak sözlerini yerine getirmesiyle niteliyor. Bu da adağın yerine getirilmesi gerektiğini ifade eder bu ayet. Yani adak adamak mekruhtur dinde. Mekruh olmakla beraber adağın yerine getirilmesi gerekir. Allah adına yeminin önemi. 1098 oğlu rivayet Ebu Ureyr anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babalarınızın, annelerinizin ve tağutların adına yemin etmeyin. Sadece Allah'ın adı ile yemin edin. Allah'ın adı ile de ancak sözünüzde doğru olduğunuzda yemin edin. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Zehebi Mucem-i Şuyuk'ta, i̇bn İbban, Ebu Davud, Nesai, Ebu Yala, Taberani, Evsatta, i̇bn Münzir, El-Efsat'ta, Beyhaki, Sünen'de rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadis-i i̇l tahric eder. Evet, Allah'tan başkası adına yemin etmek yasaklanıyor böylece. Allah adına da yemin edildiği zaman doğru söylüyorsanız Allah adına yemin edin. Yemin ederken inşallah demek. 1099 ne olur rivayet. İbn-i Ömer radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim yemin eder de inşallah yani Allah dilerse diyerek istisna yaparsa, dilerse o işi yapar, dilerse döner ve bu takdirde yeminini bozmuş olmaz. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet, Nesai, Muaddada, Malik, Hakim, İbn-i İbban, i̇bn Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Darimi, Hümeydi, İbnül i Carut, Abd, Abdülhamid bin Hümeyd, Taberani ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani bu hadisin manası şu, bir kimse vallahi inşallah şöyle yapacağım der de o işi yapmazsa, bundan dolayı yemin kefareti gerekmez. Yani onu yapmadığı zaman yeminini de bozmuş olmaz. Çünkü inşallah onu istisna etmiştir, Allah'ın dilemesine bağlamıştır. Yalan yere yemin etmek, 1100 Yüznoğlu rivayet, İmran bin Husayn radıyallahu anhümadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, yalan yere yani masbura yemini üzerine yemin eden kişi, cehennemdeki yüzüstü kalacağı yerine hazırlansın. Bunu Ebu Davud, Hakim, Ahmet, İbn-i Şeybe, Taberani, Müslüm'ün şartına göre esnatlar rivayet etmişlerdir. Masbura yemin, üzerine yemin tereddübeden kişinin o yemin sebebiyle hapsedilmesi ve yemin edilinceye kadar, hapiste tutulmasıdır. Yani bir zorlama yemin. 1101 ne oldu? Rivayet El-Haris bin Bersa radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemrelerden iki cemre arasında yürürken şöyle buyurduğunu işitti. Kim bir Müslümanın malını yalan yeminle elde ederse cehennemde bir evi oturacak yer edinsin. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Temman, Fevaid'de i̇bn İbn İbdan, Hakim, Hümeydi, Taberani, Şerr-ı El-Ahad ve El-Methani'de İbn-i rivayet etmişlerdir. Meşru olan adağının, adağın yerine getirilmesi. 1102 olur rivayet. Sabit binet daha radıyallahu anh, dedi ki, Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu anede deve kurban etmeye adamıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki, ''Ben bu hanede kurban kesmeye adadım.'' Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada cahiliye putlarından kendisine ibadet edilen bir put var mı diye sordu. ''Hayır.'' dedi. ''Orada onların bayramlarından bir bayram var mı?'' diye sorunca yine ''Hayır.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ''Adağını yerine getir.'' Şüphesiz ki Allah'a isyan olan konuda akrabalık bağlarını koparma hususunda ve Ademoğlunun sahip olmadığı şey hakkında yaptığı adak yerine getirilmez.'' Bunu Bukhari ve Müslim şartlarına göre İsnat'ta Taberan rivayet etmiştir. Ebu Davud Beyhaki'de Sünenlerinde rivayet etmiştir. Elban da tarcih etmiş. Muhbih bin Hadi'de Sayül Müsnet'te tarcih etmiştir. Yani burada birincisi cahiliye putları. Putların olduğu bir yerde veya cahiliye bayramlarının yapıldığı bir yerde bu adak yerine getirilmez. Bu meşru değildir. Bu Böyle bir engelin olmaması sebebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adağını yerine getir diyor. Sonra da meşru olmayan şeklini bildiriyor. Yani Allah'a isyan olan konuda. Bir kimse Allah'a isyan edilecek bir şey adamışsa, günah olan bir şey adamışsa bunu yerine getirmez. Bunun yerine yemin kefareti verir. Yine akrabalık bağlarını koparma. Yani şöyle olursa işte ben şu akrabamla konuşmayacağım, onunla bir daha görüşmeyeceğim derse, yani meşru bir, dini bir sebep olmaksın böyle derse, e, bu da e, yerine getirmeyecek bir adaktır. Bunun yerine yemin kefareti gerekir herkese. Ve Ademoğlu'nun sahip olmadığı şey hakkında yaptığı adak. Yani sahip olmadığı şey hakkında kişi e, adak yapması meşru değildir. Bunda da yemin kefareti gerekir. Mesela bizim zamanımızda olan kimse diye düşünürsek, işte şöyle olursa şu kadar köle azat edeceğim demesi meşru değildir. Çünkü kölesi yok. Yani böyle bir şey yok yani. Bunun gibi. Oğlu için kurban adayan kimse koç keser. 1103 Nuhal rivayet İbn Abbas radyalanmadan oğlu için kurban adayan kimse koç kurban eder demiştir. Yani tayin etmeksizin ben kurban keseceğim derse o e, koç kurban eder demiştir i̇bn Abbas radıyallahu anh'a. Bu hadis Bukhara'nın şartına göredir. Bunu İbnül i Cahat rivayet eder. Adağın kefareti yemin kefaretidir. 1104 no'lu rivayet Ayşe radıyallahu anh'a'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Günah hususunda nezir yani adağı yerine getirmek yoktur. Bunun kefareti, yemin kefaretidir. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Abdullah bin El Mübarek, Müsnet'te, Ahmet, Talisi, Tarihül Kebir'de Bukhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Şerhül Begavi, Ebu Yala, Evsat'ta Taberani, Şerhül Muşkül Tahavi, Yine Şerhül Meal Lasar'da Tahavi, Tarihinde Hatip, El Muhallada İbn Azm, Fesevi Marifede, Ebu Naim Hilye'de, Beyhaki Sünende İbn Sakir Tarihinde rivayet etmişler Elbani Rivay-ı etmiştir el rivay tarcih etmiştir. Muhattis bu hadisi Zühre'nin Ebu Seleme'den işitmemesi sebebiyle illetlendirmişler ve Zühre'nin bunu Süleyman bin Erkam, o Yahya bin Ebi Kesir'den, o da Ebu Seleme'den rivayet ettiğini, Süleyman bin Erkam'ın ise zayıf bir ravi olduğunu belirtmişlerdir. Derim ki, Süleyman bin Erkam tek kalmamıştır. Ebu Davudet Tayalisi bu hadisi Harp bin Şeddat, Yahya bin Ebi Kesir, Ebu Seleme, Ayşe radiyallarına isnadıyla rivayet etmiştir. Bu isnat Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Yine İmam Nesai, Harun bin Musa el-Feravi, o Ebu Damra'dan, o Yunus bin Yezid el-Eyli'den, o İbn-i o Ebu Seleme'den, o da Ayşe anhadan diye bu isnatla rivayet etmişlerdir. Bu rivayette İbn-i Zühri, Hatta Fena Ebu Seleme diyerek işittiğini tasrih etmiştir. Bu isnat da yine Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Böylelikle Ebu Seleme ile Zühri arasında, İnkıta şüphesi oradan kalkıyor. Yani haddesena diye tasrih var. Yine Feseviye el-Marife'de Ebu Muhammed el-Umevi, o Ambeze bin Halid'den, o Yunus'tan, o Zühri'den, o Ebu Seleme'den, o Ayşe Radiyalan'a isnadıyla rivayet etmiş. Zühri burada da Akberani Ebu Seleme bin Abdirrahman diyerek işittiğini tasrih etmiştir. Bu isnatta da şartına göredir. Evet, yani e, zikredilen illetlendirme sahıt olmuştur. Adak orucu borcuyla ölen kimsenin yerine velisi oruç tutar. 1105'in olur rivayet İbn Abbas radıyalanmadan bir kadın deniz yolculuğuna çıktı ve Allah Teala kendisini kurtarırsa bir ay oruç tutmayı aladı. Allah Azze ve Celle onu kurtardı ve oruç tutamadan vefat etti. Bir akrabası Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip durumu anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç, onun yerine oruç tut buyurdu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet ibn Uzeymet, Tayalisi, Ebu Dawud, Nesayi, Şeru Muskilasa da, Taberani, Muallaha evhamda Hatibül Badadi ve Behaki rivayet etmiştir. Elbani Ahkamul Cenaizde muhbil bin Hadisayil Musnet de tercih etmişlerdir. Yani eğer ölen kimseden geriye kalan borç Ramazan orucuysa, bunun fidyesi vardır. Ama adak orucu borcuysa, bunu velisi yani varisleri onun yerine tutarlar. Ramazan orucu başkasının yerine tutulmaz yani. Hacca yaya olarak gitmeyi adamak 116'ın ol rivayet Uhbe bin Amir radıyalland'den kız kardeşim Ummu Hibban Kabe'ye yürüyerek gitmeyi adadı. Resulullah sallallahu hali ve sellem buyurdu ki muhakkak ki Allah Teala'nın onun yürümesine ihtiyacı yoktur. Bineye binsin ve hedi kurbanı götürsün. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Bukhar ve Müslim bu lafızla rivayet etmemişlerdir. Bunu Kasım bin Kutlubuğa, Musned-i bin Amir'de, İbn-i Zeyme, İbn-i Carut, Ahmet, Taberani, Tahav-i Şerh-i Muşkül-i Hasar'da, -şer Beyhaki, Sünen'de rivayet etmiş, Elbani, Irvada, Muhbil bin Hacca, Müsait'de tarz etmiştir. Tirmizi'de şaz ve münker bir e, lafzı var bu rivayeti. Yani yalın ayak, başı kabak gitmeye adadı diye, yani başı açık gitmeye adadı diye. O rivayet, şaz, münker bir rivayet. Yani bu lafız münker. Yani başaçık açık kadının başaçık açık gitmesi diye bir şey söz konusu değil. Burada yürüyerek, yani bineye binmeksizin yürüyerek hacca gitmeye adamış sayı rivayetler bunu gösteriyor. başaçık açık lafızı sayı yolla gelmiyor. Ona dikkat edilsin. Yani böyle bir şey de Allah Resulü uygun görmüyor. Bineğine binsin ve hediye kurbanı götürsün diyor. Yani bir ceza gibisinde. Evet, hudut ve ahdiye yani e, had cezaları ve davalar kitabı var bundan sonra da. Bu biraz uzun. Aktarabildiğimizden birkaç tane aktaralım, sonra devam ederiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele. Tevbe 112. ayet. Talak ilk ayetinde şöyle buyrulur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphe yok ki kendi nefsine zulmetmiş olur. Sen bilmezsin. Olabilir ki Allah bunun arkasından bir durum ortaya çıkarır. Müslümanın kanı ancak üç şeyden biriyle helal olur. 1107 ne olur rivayet? Ebu Umame, Seyl, anh, Ebu Umame bin Seyl radıyallahu anh dedi ki Osman radıyallahu anh, evde kuşatma altındayken biz onunla birlikteydik. Yani bu Ebu Umame tabinin büyüklerinden. Ebu Umame bin Seyl. Ebu Umame meşhur sahabe, o Südey bin Aclan, o farklı. Osman Radyalan'ın kuşatma altındayken biz onunla birlikteydik. Evde bir giriş vardı. Oradan giren Belat'takilerin sözünü iştirdi. Yani orada toplananların. Osman Radyalan oraya girdi ve sonra yanımıza çıkıp şöyle dedi... Onlar az önce beni öldürmekle tehdit ediyorlardı. Biz ey müminlerin emiri, onlara karşı Allah sana yeter dedik. Dedi ki, benim için öldürmek istiyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken içti. Bir Müslümanın kanı şu üç şeyden birisi dışında helal değildir. Müslüman olduktan sonra kafir olmak, başından evlilik geçtikten sonra zina etmek ve bir can karşılığı olmaksızın birisini öldürmek. Yani kısas haricinde birisini öldürmek. Vallahi Allah azze ve celle beni hidayete erdirdiğinden beri onun yerine benim için başka bir din olmasını istemedim. Ben cahiliye devrinde de, İslam döneminde de hiç zina etmedim ve hiçbir kimseyi öldürmedim. Beni ne sebeple öldürecekler? Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Abdullah bin Ahmet, Fadaili Osman Osman'da, Ebu Davud, Hakim, Ziyav-i Maksı, El-Muhtare'de, Ahmet bin Hanbel, Tayalis'i, İbn-i Mace, Tirmizi, Nesai, İbn-i Darimi, Şer-i Begavi, Beyhaki, Şer-i rumân Tahavi rivayet etmişler. Elbani, İrval-ül Galil'de, e, Muhbil bin Halisayül Müsned'de taric etmişlerdir. Yani e, bunların dışında bu üç hal, bir kimsenin mürted olması, İslam'dan çıkarak mürted olması, e, İslam'a girdikten sonra kafir olması yani, bir evlilik yaşadıktan sonra zina etmiş olması veya haksız yere cana kıymaz. Bir Müslümanın kanı ancak bunlarla helal olur. Yani had cezaları e, olarak böyledir. Onun dışında Osman Radyalan'a yapılan yani haksız bir öldürme olduğuna vurgu yapıyor. 1108 Nuri Vat Seleme Bin Kays Radyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda açığında şöyle buyurdu. Ancak şu dört şey Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Bir hak karşında olması haricinde Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın, zina etmeyin ve hırsızlık yapmayın. Evet, bunlara e, uyarı yapıyor, bunlardan sakındırıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis müslimin şartına göredir. İbn-i Şeybe müsnedinde, Ahmet, Hakim, Ebu bekir Şafii el-Gaylaniyatta, Taberani, İbn-i Kani Mucem-i haris bin Nebi müsnedinde, Begavi Mucem-i İbn-i Asım-i es Mervezi, Tazi i Hadris i̇smail el Esbani, Tergib ve Terhib'de, Lalka-i İtikad'da rivayet etmiştir. Elbani Sayya'da, Mukbil Minadisayül Müsned'de tarcih etmiştir. Ateşin verdiği zarar hederdir. 1109 oğlu rivayet Ebu Rerya dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ateşin yaptığı zarar hederdir. Bu hadis Müslüman şartı Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Rafi et tedvin fi akbari kazvinde Ebu Avani, Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai-i Sünneli, Kübrada, i̇bn El-Muhallada, İbn-i Münzir, El-Evsatta Sehmi, tarihu i Cürcan'da rivayet etmişlerdir. Elbani Sayyada tercih eder. Hatta bir şöyle demiştir. Bu hadisten kastedilen mana şudur. Kişi kendi mülkünde kendi ihtiyacı için ateş yakar. Sonra kendisinin iradesi dışında rüzgar ateşi yayıp başkasının malına zarar verirse veya eşyasına zarar verirse işte böyle bir durumda ateş sahibine bir şey lazım gelmez. Yani onu tazmin etmek zorunda değildir. Ama ihmali varsa o farklı. Yani kendi sebep olmuşsa o farklı. Ölüm cezasını gerektiren suçlar 1110 no'lu rivayet Ayşe anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka ibadet kalkılah layık olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eden Müslüman birisinin öldürülmesi, şu üç şeyden biri dışında helal olmaz. İhsandan yani evlilik yaşadıktan sonra zina eden hür kişi, bir kimseyi öldürenin ona kısas olarak öldürülmesi ve Allah'a ve Resulüne karşı harp eden kişi. Bu kimse öldürülür veya salbedilir yani asılır ya da ülkeden sürgün edilir Allah'a ve Resulüne karşı harp eden kişi. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Hatibül Bağdadi el-Muaddahu vel-Evham'da Ebu Davud hakim nesai Darekutni, mucem Taberani Şer-i muşkül Tahavi İbn-i el-Muhallada Beyhak-i Sünen'de rivayet etmişler. Muhbil bin Adi Camii Said'de etmiştir. Burada yani Osman Radyo'ların hadisinde 3 şey sayılıyor. Burada sanki 4 şey sayılıyormuş gibi ama aslında 3 şeye raci bu. Ee, bu Allah ve Resulüne harp eden kişi zaten e, mürtet. Yani birincisi ihsandan sonra zinade. İkincisi kısas olarak öldürmesi Üçüncüsü Allah ve Resulüne e, karşı harp eden kişi. Üç şey sayılıyor. Yani aynı şeyleri sayılıyor. Belki de burada e, öldürülmesi veya asılması diye Ayrı sayması şey olabilir yani dördüncü madde gibi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Birazcık evet. yani bir yanlış da geçti yani bir adam işte birisini öldürdüğü zaman Allah teala onu affeder mi deyince, hani annene iyilik yapıyor. Burada mesela diyor ki öldürüldüğü zaman diyor canlar karşılık can olarak alınır diyor. Hani bunu bana biraz da çıkarabilir misin hocam mesela? Öbür tarafta. Tövbe edersen diyor, ameliyat diyor. Şimdi bu cana karşı can devletin uygulayacağı bir şey. Yani kadının mahkemenin e, hakimin huzuruna çıkar da onun kısasına hükmederse böyle. Peki, o o Eğer şekilde, kadıya aksetmezse durur. <gülüyor> bunun tebesi bu şekilde yani. Yani canını verdiği zaman hocam onun vebanıyla kurtulur mu? Yani şeriata göre mesela cana karşı can verildiği zaman o adamın öldürdüğü günahdan Kısas uygulanırsa. Kısas uygulanırsa şimdi... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hat cezaları kefaret midir değil midir bilmiyorum diyor. Yani kefaret derken yani örtmek demek. Kefaret onu tamamen temize çıkarmaz. Bu böyle midir bilmiyorum diyor. Başka bir yerde işte kefaret olacağını, had cezalarının kefaret olacağını bildiriyor. Muhtemelen kendisine vahiy gelmesinden sonra bunun kefaret olduğu bildirilmiş ki evet kefarettir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah bilir yani. Peki, kefarettir. Yani ahiretteki şeyinle karşı bir kefarettir. Peki hocam mesela bir insan öldürülüyor zaman kulu hakkına giriliyor mu? Tabii ki. Kulu hakkıdır zaten. Ama mesela Allah-u Teala diyor ki kulu hakkını sadece o kula. Hani evet, İbn-i İbn Abbas bu yüzden böyle diyor yani e, katilin tevbesi yoktur diye. He, yani Allah'ın hakkı olan kısım tamam. Yani Allah, Allah'ın şirk dışında affetmeyeceği bir şey yok küfür ve şirkle gelmesi dışında onun dışında her şeyi affedebilir de affetmeyebilir de katile gelince yani o cehennemden kurtaramaz orada kalıcıdır diyor Nisa 93. ayetinde buradaki hulud, haliden diyor halden fiha ebeda demiyor yani ebedi kalıcıdır demiyor ama kalıcıdır bu da o kul hakkı ile ilgili olabilir şimdi mesela e, diyet meselesi var. Yani hakim diyete de hükmedebilir, kısasa da hükmedebilir. Diyete hükmetmesi kasten olmayan öldürmelerde, yani kazayla öldürmelerde diyete hükmeder. Bununla e, varisleriyle helallaşılmış olur. Yani öldürülen kişinin maktulün varisleriyle helallaşılmış olur. Kasten bir öldürme olmadığı için. Ama e, kasti bir Müslümanı öldürmek, haksız yere öldürmeye gelince evet burada kul hakkı vardır. Yani Allah onu bağışlasa bile o kulla e, bir şey var. Bununla birlikte i̇bn Abbas radıyallahu anh, buna rağmen, yani hem ona tevbe yoktur diyor, hem de niye böyle annesine iyilik yapması gibi veya Allah'a yakınlığına artırması gibi yollar gösteriyor derseniz, bunun da sebebi şu, eğer e, okul e, Allah'a samimi bir tevbede bulunur, Allah'a yakınını artırır, Rabbini razı ederse, Kalpler Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Yani davacısı olan o maktul kimseyi de razı etmek Allah'ın elindedir. Yani o açıdan Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak kulun lehine olur. Amin. Maktulün yakınları diyet almakla kısas arasında muhayyerdir. 1111 numaralı rivayet Ebu Şureyh El-Kabi radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu dikkat edin ey Huza'a topluluğu siz Huzeyl'den şu maktulü öldürdünüz. Ben onun diyetini ödemekteyim. Benim şu sözlerimden sonra kimin, kimin bir adamı yani kimlerden birisi öldürülürse onun ailesi diyet almak ya da katili kısas olarak öldürmek arasında muhayyerdir. Yani o katilin öldürülen kimsenin maktulün yakınları e, mahkeme Esnasında diyet isteyebilirler veya kısas talep edebilirler. Burada muhayyerdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani diyet de isteyebilirsiniz. İlla kısas istemeniz şart değil diye yönlendirme yapıyor. Bu hadis Bukhara ve şartlarına göredir. Ebu Davud, Ahmed, Tirmizi, Kutni, Taberani, Ezraki, Ahbaru, Mekke'de, Taha'u, Şerhumen, Beyhaki, Sünenler rivayet etmiştir. Elbani, Irvada Muhbil binel, Sayıl Müsnet'e tercih etmiştir. Kasıtsız cinayette kısas istenmemelidir. 1112 oğlu rivayet Ebu Ureler radiyalanit'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam öldürüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katili maktulün velisine teslim etti. Katil ey Allah'ın Resulü vallahi ben onu öldürmeyi istemedim dedi. Yani kasıtlı değil dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maktulün velisine haberin olsun eğer doğru söylüyorsa ve buna rağmen sen onu öldürürsen cehenneme gidersin buyurdu. Adam da katili serbest bıraktı, yani affetti. Katilin elleri arkadan enli bir kayışla bağlıydı. Kayışını sürükleyerek çıktı. Bu yüzden adama zünnisa, kayışlı denildi. Adamın böyle bir lakabı kaldı. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. i̇bn Sünni ye Amel Yevme velle ile de Ebu Awna Mustakhraj'da, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn Mace, İbn Ebî Şeybe, Şerhu Muskil Hasan'da Tahavi, İbn Ebî Asım, Et-Tiyapt'ta Azm el-Muhalle'da rivayet etmişler. bin Adsal Müsned'de tarj etmiştir. Yani adam kaslı olmadığını söylüyor, buna yemin ediyor veya karineler bunu gösteriyorsa böyle bir kimseden bir davacı kıssas isterse o, o da ateşle tehdit ediliyor. Yani bunun neticesinde kıssa sorgulanırsa ona da ateş tehdidi var burada. Hat cezasını fertler uygulayamaz. 1113'ün olur rivayet. İbn Abbas radyalanmadan ama kör bir adamın bir ümmü velet cariyesi vardı. Yani ümmü velet cariye demek o cariyeden çocuğu olmuş sahibinin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söver. Onun hakkında yakışıksız şeyler söylerdi. Ama onu bundan yasaklar fakat kadın vazgeçmez. Adam yine onu men eder ama dinlemezdi. Kadın bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yakışıksız şeyler söylemeye, ona söylemeye başladı. Bunun üzerine ağma adam hançeri aldı, kadının karnına sapladı ve üzerine yüklenip onu öldürdü. Ayaklar arasına bir çocuk düştü. Kadın orasını kana buladı. Sabah olunca olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halkı toplayıp şöyle dedi. ''Bu işi yapan şahsı Allah adına yemin vererek arıyorum.'' ''Şüphesiz onun üzerinde benim hakkım vardır. Bana itaat etmesi vacip ama ayağa kendi kalkarsa müstesna.'' Bunun üzerine amı adam kalktı, saflar yararak ve titreyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelip oturdu ve dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü ben o cariyenin sahibiyim. Sana söyler ve hakkında çirkin sözler söylerdi. Onu yasaklardım, dinlemez, men derdim vazgeçmezdi. Benim ondan inci tanesi gibi iki oğlum var.'' O bana karşı da yumuşaktı. Yani öldürmeme başka bir sebep yoktu. Dün gece yine sana söylemeye ve hakkımda çirkin sözler, senin hakkında çirkin sözler söylemeye başladı. Ben de hançeri alıp karnına sapladım. Üzerine yüklenip onu öldürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin. Şahit olun ki o kadının kanı hederdir. Yani diyet ve kısa hakkı yoktur buyurdu. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Daud, Hakim, Nesai, Dari Kutni, Taberani, Beyhak rivayet etmiştir. Elbani, İrval, Galil Muhbil bin Hadisayil müsnedde tarcih etmiştir. Yani e, benim onun üzerine hakkım vardır demesi Allah Resulü ve Vesselam. Yani bir devlet başkanı olarak, yetkili kimse olarak onun yetkisinin aşılmaz sebebiyle. Bu yüzden de bu adam korkarak geliyor. E, fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun şahitliğine itibar ettiğinden, e, yani gerekçeler ortaya konduğundan, yani bu kadına diyet veya kısas gerekmediğini çünkü onun e, zındıklık köfründen öl öldürülmesi sebebiyle e, heder olduğunu, kanın heder olduğunu bildiriyor. Maktûlün velilerinden biri diyet payından vazgeçerse ne olur? Yani şöyle düşünün, yani öldürülen adamın işte karısı var, çocukları var, başka babası var, annesi var neyse. Ee, onlardan birisi diyet payından vazgeçerse nasıl olur? 1114 rivayet Zeyd bin Vebraimullah dedi ki bir adam karısını bir adamla beraber gördü ve onu öldürdü. Yani bu bakın yetkisiz öldürmelerden birisi. Yani zina ederken yakalanmış öldürmüş. Durum Ömer radıyallahu anh'a arz edildi. Ölen kadının kardeşlerinden biri diyetteki payını bağışladı. Yani vazgeçti. Bunun üzerine Ömer Radiyallah diğer kardeşlerinin diyet almalarına hükmetti. Yani diğerlerine diyet verildi. Bu eser Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. bu aynı zamanda işte fertlerin had cezasını uygulama yetkisinin olmadığına da delildir. Yani zinadan normalde öldürülür zaten yani evli birisi. Ama bunu kendisi uyguladığı için ne yapıyor? Diyet cezasına mahkum oluyor bu kişi. Bu eser de Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. İmnebi Şeybe, El-Evsatta, İbnül Münzir, El-Muhallada, Azm Beyhaki Sünende rivayet etmişler. Elban İrval etmiştir. 1115 nolu rivayet Zeyd bin Web, El-Cüheni Raymullah'tan bir adam karısını öldürmüştü. Bu da farklı bir e, tariki rivayetin. Kadının üç kardeşi Ömer Radiyalarına o adamdan davacı oldular. Onlardan biri adamı bağışladı. Bunun üzerine Ömer Radyalan diğer iki kardeşine dedi ki, diyetin üçte ikisini alacaksınız, zira onun kısas olarak öldürülmesine yol yoktur. Yani eğer o şey olsaydı, o da davacı olsaydı kısas olarak öldürülebilirdi bu adam. Yani Zina'dan karısını öldürdüğü için. Bukhar ve Müslim'in şartlarına güredir bu da. Bu Beyhaki'nin rivayetindeki lafız elbani Irvarul Galil'de tarih etmiştir. Evet, bir sonraki derste inşallah içki içenin cezası başlığıyla devam edeceğiz. mebi hamdik ve eshedulna ve esta'furukeve tu'bileyik.